Bina Allah yolunda saliklere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya etmek şarttır. Bunun için Mevlana Celaleddin Rumi dedi ki: Ez xudaju yam tevfik edeb bi edeb mahrum gesht az lutfi Allah'tan edebi ve edebin yoluna girmeyi, yola girdikten sonra da sebatı dilerim. Gerçekte edepsiz Rab taala'nın lutfundan mahrum kaldı. Şârih Şeyh İsmail Rusuhi şöyle diyor. Edep güzel ahlakın tümüdür. Şair der ki: Eddibun nefs eyyuhel ashab turukul aşki kulluha adab. Nefsinizi şeriat terbiyesiyle edeplendirin ey arkadaşlar. Aşkın bütün yolları adaptır. Bunun için Mevlana şöyle buyurdu: Ez edep pur nur keshd in felak edep masum ve pak ahmet melek. Edepten dolayı şu gezegenlere ziya geldi. Yine edepten dolayı melekler tertemiz ve masum oldular. Elbette Mevlana'nın işaret ettiği gibi güneş kendisine çizilmiş hududu aşmaksızın devamlı vazifesine dikkat ettiği için aydınlandı, aydınlattı. Haydi ey ahiret saliki sofi, sen de şer'i hudutları aşmaksızın ilahi buyrukları taat ve ibadetle yerine getir ki, kalbinin güneşi, nefsinin arzusunun kalın bulutu ile tutulmasın. Ay küresi, yerle güneş arasına girdiği için güneş tutuldu. Nefsin, kalbinle ruhun arasına girdiği için ruhun gizlendi. Zikir, ilim ve hikmetle, kalbinin güneşi, aydınlığını gösterir. Nitekim hadisi şerifte, اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا قُلُوبُهُمْ اَنْوَرُ مِنَ الشَّمْسِ Andolsun, müminin kalbinin nuru şu güneşten daha parlaktır, buyurulmuştur. Şeyh İsmetullah Müceddidi Hazretleri'nin 1271'de Nakşibendi'nin usulüne dair yazmış olduğu Risalet-ül adlı Türkçe manzum eserini, Özellikle kardeşlerime tavsiye ederim. Hakikaten çok güzeldir. Kur'an ve sünnet özleşen kalplerde yaşanmaktadır. Allah Teala insanı yarattığı günden itibaren peygamberleri de yine insandan seçip göndermiştir. Peygamberler Allah Teala'nın varlığını, birliğini, insan hakkındaki hükümlerini İnsanların Allah Teala'ya yapacağı tazim ve ibadetin keyfiyetini beyan etmişlerdir. İlki Hazreti Adem, sonuncusu Hazreti Mustafa'dır. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hem sireten hem sureten üstün, seçkin ve en son peygamberdir. Ashab-ı kiram içerisinde Hint bin Ebi Hale ve Hazreti Ali'den başka Azametinden dolayı hilyesini tespit edemediler. Ashab-ı kiramın onun zatından müşahade ettikleri nurlar beşeriyetini görmeye engel olurdu. Müslüman olmayanlara da heybeti engel olurdu.